156. konu, Ebu Cendel'in Ebu Busayr'a itihak etmesi ve Kureyş kervanlarının yolunu kesmeleri, Ebu Cendel bin Süheyl bin Am da kafirlerin elinden kurtuldu, Ebu ile birleşti, Kureyş'in Müslüman olan her kişisi kaçıp onlara katıldı, yüz kişilik bir birlik oluşturdular, Kureyş'in Şam'a giden kervanını haber aldıkları zaman onun önünü keserlerdi, kervandakileri öldürür, mallarını alırlardı. Bunun üzerine Kureyş Hazreti Peygamber'e haber gönderdi. Sahildekilere haber gönder onlardan, kim sana gelirse emindir, Kureyşlilere iade edilmeyecektir, dediler. Hazreti Peygamber sahildeki Müslümanlara haber gönderdi ve Cenabı Haklafeti, 48 Suresi 24 ila 26.